namuşaf <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> İnnel hamde lillahi nahmedu ve nestainu ve nestağfiruhu, min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Evet. ki tatilden sonra kardeşlerimizin isteği üzerinde e, bidatın tanımı ve tarifi üzerinde durmamızı söylediler. Biz de muvafakat ettik. Siz. Rabbim Celle Celaluhu bu meseleyi ashabın anlayışına uygun bir şekilde Kur'an ve sünnete uygun anlatmayı nasip etsin. Evet. Hı. Hı. E, tariful bidat yani bidatın tarifi bir Bidatın bir lügavi manası var. Bir de istilahi yönden de bir manası var. Sünnete uygun delili olmayan her ibadet, sahih sünnete uygun delili olmayan her ibadet ve ve vesselam döneminde veyahut ashab döneminde, tabi'in ve etba'at tabi'in döneminde Herhangi yani fiili yönden ve yahut da kavli yönden delili yoksa o ibadet her ne kadar insanların gözünde Allah'a rızasına Allah Allah'ın rızasına uygun gözüküyorsa da o ibadet ibadet nedir? Bidattır, şer'i değildir. Örneğin bir namaz kılıyor. Kılmış olduğu o namaz Ali satt ve selam döneminde kılınmadıysa veyahut söylemiş olduğu bir söz veya da yapmış olduğu herhangi bir fiil ve bu söz ve fiil din adına ibadet olmak şartıyla yapıyorsa o namaz veyahut da o oruç veyahut da o toplanma nedir? ibadet değildir bilakis bidattır ve bidat bidat tabi ey geçmişte eseri olmayan tamam mı? aleyhissalatü vesselam o ibadeti yapmamışsa, ashabı da yapmamışsa, o zaman bu nedir? Bu bidattır. Bidatların çeşitleri var tabi. Bazı alimler bidatı 5'e ayırmış. Bazı alimler bidatı 3'e ayırmış. Bazı alimler demişler ki bidat iki kısımdır. Tamam mı? Ee, bu bidat bid'a-i hasene demişler. Bir de El-Bid'atü Terkiye Terk edilen Bid'at bida Hasene tabi örneğin Müslümanların İslam aleminde yaptıkları bazı ibadetler örneğin Aleyhisselatü Vesselam'ın Mi'rac gecesini kutlamaları buna bida Hasene diyorlar veyahutta e, Aşura günü Muharrem ayında 10. gününde yaptıkları veya dağıttıkları bazı yemekler. Bunlara ne diyorlar? Diyorlar ki bida Hasene. Tamam mı? Bu gibi ibadetler tabii ki bida Hasene dedikleri <gülüyor> burada alimler diyorlar ki neden buna bida Hasene demişler? Çünkü diyorlar ki bu ibadet aslında aslında meşruudur. Ama bu ibadete dayalı sahih bir delil yoktur. Sahih bir delil yoktur. Ey Kur'an'dan ve sünnetten hususi olarak işte şu ibadet sünnettir diye bir delil yoktur. Ama genel bir delil var. Tamam mı? Genel bir delil var. Ve bu genel olan yani ağam olan delili bu gibi hususi ibadetlere ne yapıyorlar? Delil getirerek bu ibadetin meşru olduğunu iddia ediyorlar. diyor ki ve bu ibadetler yani bu bidatlar diyor ki neden bu bidatlar oluştu? Sünnet Ali's ve selamın sünneti tam manasıyla bilinmediğinden dolayı, tamam Bilinmediğinden dolayı ondan sonra cehaletin yaygın olduğu bir yerde ve bu bidatların sebebi de genelde bazı davetçiler iyi niyetli olup da hakka isabet etmeyen bazı alimler, bazı ilim talebeleri, bazı davetçiler ve bu gibi şahıslar. Bu gibi şahıslar genelde özellikle şimdiki bizim toplumlarımızda toplum dinden uzak olduğu için özellikle bu çağda yani bu çağda cehaletin zirveye çıktığı bir dönemde genelde Müslümanlar Şöyle tipine baktıkları bir kişinin İslam'a uygun bir kıyafeti veyahut da İslam'a uygun bir yaşamını gördükleri zaman diyorlar ki tamam bu Allah'ın velisidir veyahut da alimdir veyahut da davetçidir veyahut da ilim talebesidir. Dolayısıyla bu gibi insanlar bu gibi şahsların etrafında toplanıyorlar. Artık bu şahslar ister bir tarikat sahibi yani bir tasavvuf ehli dedikleri Müslümanlar İster bir tarikat sahibi olsun, ister hoca olsun, artık o zamanın veyahut da o, yerin, o yörenin ismini ne verirlerse versinler. Bu gibi şahıslar, bu gibi şahısların etrafında toplandıkları zaman, bu şahıslar da ashabın anlayışına uygun Kur'an'a ve sünnete göre insanlara vaaz ve yapmadıkları için veyahut da bazı hadislere dayanarak ve bu hadisler de, e, sahih sünnette aslı yoksa yani zayıf hadis ve uydurulmuş hadise göre ne yapıyorlar? Anlatıyorlar. Bu yok da bu şahıslar cahil oldukları için ve bu şahıslar da kılık kıyafetleri, sakallardan tut sarıktan tut cübbeden tut, e, fistan'dan tut efendim ondan sonra yani namazlı, niyazlı, e, sünnetlere uy sözde yani e, ibadetlerin yani sünnetleri, günlük sünnetleri e, yaptığını gördükleri zaman diyorlar ki tamam bu Allah'ın velisidir. E, bu tabii sizden gizli değildir biliyorsunuz. E, dünyanın her tarafında özellikle tasavvuf ehli denilen Müslümanlar. Çünkü bu tasavvuf ehli ve da liderleri ve da şeyhleri yani gördüğümüz kadarıyla maşallah hepsi sakallı, cübbeli, sarıklı, fistanlı e, mesela haram şeyler yapmayanlar ee, böyle diğer insanlar gibi şurada burada boşu boşuna gezmeyenler e, genelde mescitte olanlar e, az çok e, ilimden nasibini alan insanlar oldukları için ve diğer toplumda normal olarak dinden uzaklaşıp doğru dürüst namaz kılmayanlar tamam mı efendim birçok haramları da irtikab edenler bu gibi şahısları gördükleri zaman tamam diyorlar ki bunlar Allah'ın velisidirler ve bu Allah'ın velisi denen bu gibi Müslümanlar, artık bu Müslümanlar ismine olursa olsun, alim olabilir, şeyh olabilir, hoca olabilir, efendim e, veli olabilir. Artık ne hangi ismi veriyorlarsa versinler önemli değil. Tamam mı? Bu gibi şahıslarda, bu gibi şahısların etrafında toplandıkları zaman, bunlar da ne anlatıyorsa harfiyen anlattıklarına uyuyorlar. Ve özellikle geçmişte elhamdülillah bu zaman yani hemen hemen belki 10-15 <gülüyor> seneden bu yana Türkiye'de elhamdülillah sünnet açısından çok büyük bir uyanış var Allah'a çok şükür. Ey bir kişi bir ibadet yaptığını gördüğü zaman en azında en azında kınamıyorsa da soruyor bu ibadeti için yapıyorsun diyor ki işte şöyle böyle peki bunun delili var mıdır? Allah delili falan bilmiyorum diyor. Ben diyor işte şeyhim veyahut da filan hocadan veyahut da filan ustattan veyahut da şundan bundan öğrendim, gördüm ben de yapıyorum. Ve bu gibi şahıslar örneğin mesela e, biliyorsunuz bu e, e, tasavvuf ehli olan Müslümanlar özellikle Nakşebendi tarikatına sahip olanlar ve e, Kadiri tarikatına sahip olanlar. Mesela Kadiri tarikatına sahip olanlar biliyorsunuz şiş vuruyorlar. Nakşibendî tarikatına sahip olanlar yani en meşhur şeyleri nedir? İşte sessiz zikir yapmak. Kadiri tarikatına sahip olanlar sesli zikir yapmak. Ondan sonra Nakşibendî tarikatına mensup olanlar da ayrıyetten khatmeleri var. Artık sabah mı olur, şeyhin vereceği derse göre sabah mı olur, akşam mı olur, ikindi mi olur. O şeyhin veya o ustadın veya o hocanın artık ismine olursa olsun vereceği zaman ve vakte bağlı. Bunu ne yapıyorlar mesela? Diyor ki mesela yer tesbihle veya taş toplayarak mesela diyorlar ki işte şu kadar onları yönlendiren kişi şu kadar kulhu Allahu şu kadar kulâdik kul illallah derken ne yapıyorlar? Bunları bu şekilde yapıyorlar. Bu insanlar bunların aralarına katıldığı zaman bu gibi ruhani ibadeti gördükleri zaman hoşlarına gidiyor. Ondan sonra onlara ders veriyorlar ve bu gibi ibadetlere diyorlar ki bunlar nedir? İbadettir ve bu zikir bu zikirler ve Teala'nın yaptığı zikirlerdir. Sen bunu araştırdığın zaman bakıyorsun ki bu gibi ibadetlerin hiç aslı yoktur Ali Sattwaselam döneminde. Ashab döneminde de yok, tabi'in döneminde yok, hatta tabi'in döneminde yok. Bu tabi ta son. Hatta Emeviler, ondan sonra Abbasiler, Osmanlıların son döneminde bu gibi şeyler oluştu maalesef işe değil. O zaman bu gibi ibadetler, her ne kadar ibadet ismi veriliyorsa da o ibadet gerçek bir ibadet değildir. Ve bu konuyla ilgili en büyük hadis sizin malumunuz... Aleyhisselatü Vesselam'ın Sahih-i Muslim'de ve Sahih-i geçen hadis diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ''Men ahdese fi emrine hada ma leysa minhu fe huvarad.'' ''Men ahdese fi emrine hada ma leysa minhu fe ''Men fi emrine hada'' dediği ''ay fi dinine'' ''bizim dinimizde'' ''ay bizim dinimizde'' ''olmayıp'' Yahutta, bizim sünnetimize uygun olmayan bir ibadeti oluşturan, icat eden kişi o kişinin oluşturduğu ibadet e, bidat olduğu gibi o kişi de nedir? Bidatçıdır. Neden? Çünkü o ibadeti oluşturan o kişi o ibadeti Kur'an'dan ve sünnetten ve sahabın anlayışına uygun şekilde araştırmayıp heva ve hevesine uygun bir ibadettir. Eğer o kişi artık o kişinin ismine olursa olsun önemli değil. Mesela Abdülkadir el-Geylani'ye nispet ettikleri bazı şeyler. İbn-i rahim diyor ki, Abdülkadir el-Geylani, tabi Irak tarafından, diyor ki, selefi akideye sahip idi. Yani çok hem ilmi vardı hem de çok zahid idi. Ve o kesinlikle kendisi ne kullandı, ne de bu gibi, efendim, deliler gibi yaptıkları zikirleri yaptı. Ama maalesef esef o zaman çok meşhur olduğu için, bazı şahslar kendilerini ona nispet ettiler. Ve kendisinin yapmadığı, hayatta yapmadığı, bilakis karşı olduğu şeyleri ona ne yaptılar, nispet ettiler. Tabii ki bu gibi insanlar, ey cahil insanlar, bu gibi şahıslara sarık, sarıklı olan kişiye, sakallı, cübbeli, fistanlı, işte zahirde, abid, zahid gibi gördükleri zaman kim nedir bu? Abdülkadir'in tarikatıdır. Bunlar da, bu cahil insanlar da bunları gördükleri zaman inanıyorlar ve bunlara uyuyorlar. O zaman bu gibi ibadetler bu gibi ibadetler aslı olmadığı gibi aslı olmadığı gibi yapıldığı zaman kesinlikle bir miskazarra kadar da karşılığını almıyor. Ben ahdatha fi emrina hada ma laysa Ey bizim dinimizden olmayan veyahut da sünnetimize uygun olmayan bir şey icat eden o icat ettiği şey nedir? Merdüttür, ey makbul değildir bu icat etme hakkında. İkincisi diğer hadis Sahih-i Müslim'de mevcuttur. Diyor ki Aliye Sattwastü selam men <gülüyor> amile amelen, leysaleh amruna fehward. Her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel bizim dinimize yani bizim şeriatımıza veyahut da bizim sünnetimize uygun değilse yapmış olduğu o amel, ey, o ibadet tamam mı? Kesinlikle Allah katında makbul değildir. Niçin? Çünkü o yapılan ibadet Allah ve Vesselam'ın yapmadığı bir ibadettir. Ve biliyorsunuz ve Vesselam döneminde İslam'a yeni girmiş bazı şahıslar, üç kişi tamam mı? <gülüyor> Ummene Aişe'ye gidiyorlar ve diyorlar ki yani hele biz şöyle şöyle yapıyoruz. Bir gidip bakalım hele soralım Ummul Müminine acaba Allah Resulü Vesselam'ın yaşamı nasıldır? Ve gidip sordukları zaman diyorlar ki biz Semin yaşamını sormak istiyoruz. Yani gündüz nasıl yapıyor, gece nasıl yapıyor, ne gibi ibadetler meşgul oluyor falan diyorlar. Ummeni Aişe radıyallahu onlar onları dinliyor böyle. Ondan sonra diyor ki işte şöyle şöyle şöyle yapıyor. Birbirlerine bakarak diyorlar ki hayret ediyorlar. Acayip. Nasıl olur yani? Allah Resulü olmasına rağmen yani bu kadar az ibadet mi yapıyor? İşte feci namazına gidiyor mesela, evinde gitmeden önce iki sünnet kılıyor, camiye gittiği zaman iki, iki, iki, iki rekaat farz kılıyor. İşte güneş çıkıncaya kadar mesela orada oturuyor, tamam mı? Güneş çıktıktan sonra iki rekaat kılıyor, tekrar eve geliyor, sonra yatıyor, öğle namazına kalkıyor. Ondan sonra namazının sünnetlerini evde, sonra camiye farz, camide farzı, ee, farz kılındıktan sonra işte eve böyle aleyhisselamın normal olarak sünnete uygun yani Allah'ın emri üzerine yapması gereken ve yaptığı şeyleri anlatıyor. Diyorlar ki Hacı vallahi çok az. Birisi diyor ki vallahi diyor ben bütün geceleri diyor ibadetle geçiriyorum. Hiç yapmıyorum. Diğeri diyor ki ben de diyor bütün gündüzleri yani devamlı hayatı boyunca bütün gündüzleri oruç ile geçiriyorum. Diğeri de diyor ki ben de diyor hiçbir zaman hanıma hanıma yaklaşmıyorum. Yani Onunla hiç cinsi münasebet yapmıyor. Peki ne için evlenmişsin? Şimdi validemiz Ayşe bunu duyduğu zaman Ali vesselam ve vesselama anlatıyor. Ali ve vesselam bu sözü Ummenü Ayşe'den duyunca Ali ve vesselam hemen camiye gidiyor ve orada çıkıyor ve Müslümanlar toplandıktan sonra onlara bir hutbe veriyor. Yani vaaz-nasihat şeklinde. Ali ve vesselam isimlerini vermiyor. Bu da Ali ve vesselamın en güzel huylarından olan birisi. Aleyhisselatü vesselam bir kişi bir şey yaptığı zaman, böyle bir kabahat da bir suç yaptığı zaman isimlerini verip de onları teşhir etmiyordu. Demedi, işte üç kişi geldi de işte şöyle filan filan böyle böyle söyledi. İşte de, ne oluyor diyor bazı, şlar, bazı şahıslar işte şöyle, şöyle şöyle şöyle söylüyor. Tamam mı? Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değil. Men ragiba an sunneti feles menni. Ve Ali vesselam niçin bunu inkar etti? Çünkü Ali Sattu geceleri gecelerini yapıyordu. Geceleri hem yatıyor hem de kalkıyor. Normal olarak ibadetini yapıyor. Ve biliyorsunuz gece ibadeti Ali Sattu vesselam Ramazanda var Ramazanın dışında 11 rekattan fazla namaz kılmış değildir. Ramazanda ona taravih ismi verilmiş. Ramazanın dışında teheccüd veyahut da gece namazı ismi verilmiş veyahut da vitir namazı ismi verilmiş. Vitir namazı dediği zaman Ramazanın dışında 11 rekattır. Ramazanın içinde yine 11 rekattır. Tamam mı? Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam bazen yatsıdan sonra bu namazı kılıyordu. Bazen ortasında kılıyordu. Bazen yani fecir namazına Mesela diyelim ki bir saat veya da bir buçuk saat kala kalkıp kılıyordu. Ondan sonra yine de yatıyor Aleyhissalat Vesselam. Bu ne yapıyor? Bu bütün geceyi ibadetle geçiriyor. Yapmış olduğu bu ibadet Aleyhissalat Vesselam'ın tağbud ettiği bir ibadet olmadığı için dedik Aleyhissalat Vesselam <gülüyor> man raghiba an sunti, falese minni. 20 rekat kıldı yok mu? Yok, bu tabi bu şeyi anlattığımız zaman gelecek. Yani neyin? neyin bid'at olduklarını. Şimdi biz sadece bu mukaddime olarak bir şey yapıyoruz. İleride tabi bid'atın tarifini tamamen güzel bir şekilde anlattıktan sonra çeşitlerini anlattıktan sonra tamam mı? Ondan sonra bu hangi ibadetlerin bid'at olduğuna değineceğiz inşallah. ve selam bu ibadeti bu keyfiyetle yapmadığı için Aleyhisselatü ve ne yaptı Bunu inkar etti. Ve orada bu şahısların yapmış olduğu bu suçu minber üzerinde onların adını vermeksizin ne yaptı onlara anlattı. Tabii ki bu sözü işten herkes ve vesselam'ın ibadetine sımsıkı sarılmaya ne yaptılar? Çalıştılar. Diğeri mesela bütün gündüzleri. Hayatı boyunca bütün gündüzleri oruçla geçirmek. Yani vesselam, hayatı boyunca bütün gündüzleri oruçla geçirmemiştir. Aleyhisselatü vesselam evlidir. Tamam mı? Yani hem hanımına yaklaşıyor hem de bazı günler gündüz oruç tutuyor. Örneğin pazartesi günleri, perşembe günleri ondan sonra hicri ayının 13, 14, 15 ondan sonra mesela aşura günlerinde 9 yani aleyhisselatü vesselam kendisi 10. günü tutuyordu. Sonra Medine'ye gittikten sonra işte Yahudiler de böyle yapıyor. Dedi ki o zaman sak geleceksin sene sak kalırsan 9'u ile 10'u beraber tutacağım dedi Aleyhisselatü Vesselam. Bir de hacı olmadığı zaman Arafa gününde mesela Arafa gününü oruçla geçiriyordu. Efendim Muharrem ayında çok oruç tutardı Aleyhisselatü Vesselam. An baştan sona kadar tutmuş değildir. Şaban, Şaban ayını yine o şekilde baştan sona kadar tutmuş değildir. Bazı rivayetler yani tuttuğunu söyleniyor ama o mena diyor ki Ramazandan başka hiçbir ay baştan sona kadar oruçla geçirmemiş diyor Ali Satt ve Ha o zaman Ali Satt ve yapmış olduğu ibadetler bu üç Müslüman'dan birisinin bütün gündüzleri oruçla geçirmesi Ali Satt ve sünnetine uygun olmadığı için Ali Satt ve Selam bunları ne yaptı? Bunları ıslah etmek için başkalarının da işitmesi için ey bu bunları düştüğü hataya düşmemeleri için ne yaptığım onlara açıkladı. Bu tür bid'atların da ortaya ortaya çıkmaması için veya Müslümanların bu gibi bid'at ibadetlerle ibadet yapmamaları için ilim talebelerine ve vaazlara veyahut da davetçilere çok ihtiyaç var. Ve bu ilim talebeleri veyahut da azcılar veyahut da davetçiler davet edeceklere ve da davet esnasında müracaat etmeleri gereken şey Ali satt ve selamın sahih sünnetidir. Ve biliyorsunuz sünnet içerisinde çok zayıf hadisler var. Bu zayıf hadisleri sahih hadislerden ayırmaksızın veyahut da sahihleri adi zayıftan ayırmaksızın rastgele gördükleri sünnette ve da müsnetlerde gördükleri hadise göre amel etmek doğru değildir. Çünkü sünenlerde çok zayıf hadisler var. Ve biz bunu ne zaman gördük? Bu mesela İmam Elbani Rahimahullah biliyorsunuz sünnettirimizi ondan sonra En-Nesai, ondan sonra Abu Davud ve İbn-i Mace'yi tahkik ettikten sonra biz bakıyoruz ki mesela bu sünenler içerisinde nice uyduruk ve zayıf hadisler çıktı. Mesela Beyhaki'nin e, sünnene baktığımız zaman, e, ondan sonra e, İbn Hanbel'e baktığımız zaman, diğer e, Ahmed bin Hanbel'in müsnedine baktığım zaman, baktığımız zaman bakıyoruz ki burada çok zayıf hadisler var. O zaman bu gibi bu gibi batıl amel, amele düşmemek için Müslüman bir ibadet yapmak istediği zaman mutlak manada Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine ve ashabın anlayışına uygun keyfiyet itibariyle anlayışına uygun bir şekilde o ibadeti yerine getirmek lazım. İşte burada ve meslem bunları ne yaptı dedik ki meragiba an sünneti, feliysa minni. O zaman Müslümana düşecek olan görev ilim öğrenmesidir. Tıp ve meslemin söylediği gibi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. İlim talep etmek her müslüman üzerinde vaciptir. Ve burada dikkat ediyorsanız faridatun ala kulli muslimin buradaki kulli muslim ay müzekker olarak mana itibariyle, müzekker müzekker olarak gözüküyor ve anlaşılıyor. Ve burada alimler bu hadisi şerh ederken diyor ki burada kulli muslim ay kadınlar ve erkekler. Çünkü aleyhissalatü daha başka bir rivayet var. Bu rivayet hadis diyor ki ala kulli muslimin ve muslime. Bu hadis imam Elbani Rahimahullah diyor ki bu rivayet zayıftır. Ey, kulli muslime kelimesi, cümlesi onu nedir? O fazladır. Yani sahih hadisten değildir. Ve o aleyhissalatü sözünden değildir. Yani sahih söz talabül ilmi farizatun ala kulli muslim. Ancak o ziyade ey, ala kulli muslimin ve muslimetin o muslimetin cümlesi o ve vesselam'ın sözünden değildir. Bu ne yapmışlar? Bu hadisi anlatırken parantez açmaksızın ve burada özellikle müellifler veyahut da kitap telif yapan veyahut da makale yazan kişi ve vesselam'ın sözünü yazdıktan sonra o sözün veyahut o cümlenin manasını vermek istiyorsa mutlak manada parantez açması gerekiyor ki o cümle hadisten anlaşılmasın. Ve bu ziyadeyi yaparken burada parantez açmadığından dolayı bu cümle hadisten veyahut da hadise mal edilerek hadistenmiş gibi, ey aleyhissalatü vesselam'ın sözündenmiş gibi gösterildi. Ve bu cümlenin ve bu gibi sözlerin aleyhissalatü vesselam'ın sözlerinden olmadığı, olmadığını Allah Celle Celaluhu bu gibi Rabbani alimleri tehiye ederek ne yapıyorlar bunları ayırt edebiliyorlar. <gülüyor> evet. Burada el sünnetü terkiyye mesela bazı ibadette aşırı giden bazı Müslümanlar ve genelde bu konuda çok cahil olan Müslümanlar. Örneğin bazı Müslümanlar mesela hep yamalı elbise giyiyorlar sırf tedeyyünen. Halbuki elbise yırtık değildir ama yamak yiyor. Şuraya bir yamak koyuyor, buraya bir yamak koyuyor, şuraya bir yama koyuyor, buraya bir yamak koyuyor. Elbisesi yırtık değildir veyahut da mahsus yırtıyor ondan sonra üstüne yama yapıyor. Niçin? İşte Ömer radıyallahu Teala anhin cübbesi işte çok yamalıydı. Diyor ki işte burada kendisinin mutavazi olduğunu göstermek istiyor. Bunun ta'bud niyetiyle yapıyorsa bu nedir? Bu bidaattır. Veyahut da mesela eti terk ediyor. Ben diyor hiç et yemeyeceğim. Veyahut da elma yemeyeceğim. Veyahut da meyve yemeyeceğim. Tamam mı? Bu gibi şeyleri terk ettim. Taabudi yönden. Ey Allah'a yaklaşmak için yapıyorsa bu nedir? Bu da bidattır. Buna da alimler özellikle El-Şatibi allah bunun kitabında, El-i'tisam kitabında diyor ki El-Bidatü Terkiye Ey bir ibadeti veyahut da bir şey yapmak istediği zaman caiz olmasına rağmen veyahut da helal olmasına rağmen veyahut da mübah olmasına rağmen ne yapıyor? Onu Allah'a yaklaşmak için o şeyi bırakıyor. Mesela adam hiç et yemiyor. Hiç meyve yemiyor veya, veyahut da hiç meyve yemiyor. Tamam mı? Hiç yemiyor. Veyahut da hiç e, normal olarak böyle e, yamasız bir elbise giymiyor. Veyahut da mesela hiç kafasını kapatmaz mesela. Çünkü diyor ki mesela haçta hac, haccı hacca giderken, ihrama, ihrama girerken diyor erkek ne yapıyor? Başını açıyor. O zaman baş açmak vaciptir. O zaman diyor ben devamlı başımı madem ki haçta vacipse yani Allah'a Allah'a yaklaştırıyor ve Allah'ın rızasını kazanıyorsam ben hayatta kafamı hiç kapatmayacağım. Gibisi. Bu gibi şeyleri yapmak da nedir? Terk etmek. Bu da Bidaattır. Niçin? Çünkü bu kişiler meşrudur Meyve, mesela yemek meşruudur. Yani mubahtır. Ondan sonra et yemek, bazı yemekler, bazı yemek çeşitlerini yemek gayet mubahtır. Ama kendisinin niyetine göre diyor ki ben Allah rızası için bunları yemeyeceğim. Bu nedir? Hedegülü diyorlar alimler. Diyorlar ki bu aşırılıktır. Ve bu aşırılık <gülüyor> olduğu için bu, bu da... Allah'ın yapmadığından, ashabı da yapmadığından dolayı bu gibi şeyleri, fiilleri Allah rızası için yapıyorsa her ne kadar kendisinin niyeti Allah rızası içinse de o yapmış olduğu amel onu Allah'a yaklaştırmaz. Bilakis onu Allah'tan uzaklaştırır. Niçin? Çünkü yapmış olduğu bu bid'at başka birisi de, özellikle bu baş olursa yani bu bid'atı yapan kişi özellikle mesela bir cemaat başı olursa artık o cemaat ne olursa olsun artık bir tarikat başı mı olur efendim başka bir cemaat başı mı ne olursa olsun mesela Onu, ona tabi olan insanlar bunu yaptığı zaman ne yapacaklar aynısını yapacaklar madem ki şeyhimiz veyahut da hocamız veyahut da ustamız veyahut da abimiz bunu yapmıyorsa biz de yapmayacağız yani bazı insanların mesela evlenmiyorlar bazı talebeleri ne yapmıyor onlar da evlenmiyor Niçin? Diyorlar ki bizim ustadımız hiç evlenmedi, biz de evlenmeyeceğiz. Çünkü evlenirsek işte dünya ile meşgul olacağız, memnun olacağız, işte şu olacak, çoluk çocuk gelecek. Bizi davamızdan uzaklaştırır. E Allah Resulü ve Vesselam mahlukat içerisinde en değerli, tamam mı? En değerli olmasına rağmen ne yaptı? Aleyhisselatü Vesselam evlendi. Hatta 11 tane hanımı vardı. Ölmeden önce nikaha altında 9 tane hanımı vardı. Tabi ki bu onun özelliklerindendir. Ama onun onun ümmeti 4 tane kadından fazla nikaha altında bulunduramaz. Ve Afrika ülkelerinde bazı Müslümanlar nikaha altında 20, 30, 40, 50 tane kadın varmış. Bunlar Müslüman yani aşiret, aşiret reisleri, aşiret, aşiretin başları. Tamam mı? Ha, o zaman bu baş artık hoca mı deniyor, ustad mı deniyor, abi de ne denirse denilsin. Yapmış olduğu bu bidatı kime intikal edecek? Onun etrafındaki şahslara intikal edecek. Çünkü bu ustadır, bu alimdir, bu şöyledir derken onlar da yani hepsi yapmıyorsa da mesela birkaç kişi kalkar mesela onun yapmış olduğu sözde yani sünnetine uyacak. Ve bunun uydurmuş olduğu bu şey bid'at olduğu gibi tamam mı? Başkalarını da sirayet edecek. O zaman peki bu bid'atı oluşturan kişiye bid'atçı denilebilir mi? Evet. Buna bid'atçı denilir. Ama bu oluşturulan bid'atla bir kişi amel ederse buna bid'atçı denilebilir mi? Evet. Denilebilir, denilmez. Denilmeyebilir. Eğer Gerçekten o kişi, o kişinin yapmış olduğu o bidatın bidat olduğunu biliyorsa onun mensubu bilmesine rağmen onu ona uyuyorsa o zaman o da onun gibi bidatçı olur. Ama onun mensubu olan kişi o ustadın veya da şeyhin veya da abinin oluşturduğu, vayota, uydurduğu, icat ettiği bid'atın bid'at olduğunu bilmiyorsa, cehaleten ona uyuyorsa buna buna bid'atçı denilmez ama yapmış olduğu o amel nedir? Bid'attır denilebilir. Dolayısıyla bu gibi bu gibi bid'atların özellikle bu zamanda Müslümanların hayatında maalesef şiddet yani aynen şey gibi su gibi işlerine işlemiş damarlarına girmiş. Ve kalkıp da bunun sahihini tamir etmek istediğin zaman veyahut da anlatmak istediği zaman hemen seni vahabicilikle itham ediyorlar. Vahabiciliğin de ne olduğuna bilmiyorlar. Ne olduğunu bilmiyorlar. Esef işe değil. Sen desen ki işte efendim şöyle yapma diyor ki ha, sen vahabisin. Peki yani bu hadis o zaman yani bazı bazı şahısların İbn-i Teymiye Vahabi dedikleri gibi. Halbuki i̇bn Teymiye, Muhammed bin Ali ve Abdülvehep'ten kaç yüz sene önce yaşamış. Ama bu zaman onun ismi meşhur olduğu için diyorlar ki işte filan filan Vahabidir. Sünneti anlatıyorsun diyorlar ki Vahabidir. Onu nereden işitmiş bu ismi? İşte hocasından, ustadından, abisinden artık şuradan buradan. Ha o zaman demek ki anlaşılıyor ki sünneti, sünneti en iyi bilen Onların dilleriyle Vahabi denilen insanlardır. Tamam mı? Demek ki bu adamlar sünneti bilmiş ve sünneti yaşamak isteyen herkes nedir? Herkes Vahabidir. Tıpkı Şiilerin bütün sünnilere nevasıb veyahut da nasıbı dedikleri gibi. Yani onların anlayışına tamam mı? Onların anlayışına göre yani Rafziler Ali. Ebu Bekir'den, Umar'dan, önce tanımayan herkes nedir? Nasibidir. Ve o nasibi onların diyor ki Nasibi kafirdir diyorlar. Bu ismi kime taktılar? İşte Ehli Sünnet'e. Nasibi. nasibi yani ehli beyte karşı adavet, adavet edinen ve da oluşturan veyahut da onları onları düşman olarak tanıyan. Ehli Sünnet ve Cemaat Ehli hiç hiçbir zaman düşman edilmediler. Bilakis ehli sünnet vel cemaat beş vakit namazlarında en azında teşehhütlerde diyorlar ki Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Öyle demiyorlar mı? He? He? Her namazda yani her ikili veya otta dörtlü namazlarda tamam mı? Biz artık sünnetleri bir kenara bırakalım. En azında beş vakit namazda teşehhütlerde diyorlar ki Allahümme salli ala Muhammedin Ali Muhammed. Ve o zaman için Hüseyin radıyallahu ta'ala öldürdükleri için ve bu öldüren de sünni Sünni toplumdan olduğu için bütün sünnilere karşı adevet oluşturdular. Ve her sünni onlara göre nedir? Düşmandır. E bu doğru değildir. Dolayısıyla bu biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünni tirmizde rivayet ettiği hadis i̇şte. diyor ki Geçmişte Yahudiler 70 fırkaya, Hristiyanlar 72 fırkaya, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, 72'si cehennemde birisi cennetli. Kimdir yarasa? Diyor ki bir rivayete göre el-cema'a, diğer rivata diyor ben ve ashabımın üzerinde olduğumuz yoldur. Burada alimler bu fırkalardan, yani en büyük bidatçı fırkalar biliyorsunuz, akidede fırka, bidatçı fırkalar olduğu gibi Fıkıhta da e, maalesef şiddet, yani yani bidaatçı fırkalar da var. Ve bu fırkalar içerisinde biliyorsunuz başta olmak üzere hariciler, ondan sonra mu'tezile mütezi, fırkası, ondan sonra kaderiye fırkası, cebriye fırkası, şia dedikleri fırka. Bu, bunlar hepsi itikatta ne yapmışlar? Bunlar. Aleyhisselam'ın sünneti dışında kalmışlar ve alimler diyorlar ki bu fırkalar asıl fırkalar olup diğer 72 veya 71 fırka bunlar hepsi bunlardan nedir bunlardan munbesiktir ay bunlardan ayrıldılar. Yani çoğaldılar. Ve dikkat ediyorsanız bu gibi bu gibi fırkalar mesela şimdi meşhur olan el Habeşiyye veya Abdullah el Habeşi'nin fırkası Mesela veyahut cemaat, da cemaatü ve veyahut da bazı tasavvuf tarikatları. Çünkü yani biliyorsunuz e, tasavvuf ehli hepsi hepsi müşrik veyahut da kafir veyahut da bidaatçıdır diyemeyiz. Çünkü bazı şahıslar, bazı şahıslar gerçekten tıpkı Zeydiye fırkasının ehli sünnet ve cemaate en yakın olan fırka olduğu gibi bazı tasavvuf ehli sünnete diğerlerinden çok daha yakın fırka olduklarına yapıyor ispat ediliyor. Örneğin mesela Nakşebendi tarikatı bir tarikat olmasına rağmen bakıyorsunuz ki her ustadın üslubuna göre bir tarikatı bir yolu var. Tarikat demek biliyorsunuz yani müenneftir. Ey tarik tarikat tarikten geliyor yani. Tarik tekildir, toruk çoğuldur. Yani yol, yol ve yollar. Tamam mı? Ve Allah Celle Celaluhu biliyorsunuz En'am suresinin 153. ayetinde diyor ki hani Allah Celle Celaluhu ve enna hada sirati mustakiman fettebi'u ve la tettebi'u subul fetafarraku bikum an sabilihi. Ali Satt ve Selam İbn Mes'ud'un olduğu bir mecliste Yere bir çizgi çizerek diyor ki işte benim dost doğru yolun budur. Ve ne hadis-i sıratı ey İslamdır. İslamın başı ve yutta İslamı belirten şey nedir? Allah Celle Celaluhunun kitabıdır. Tamam mı? Ani saat ve senem. Burada ebul Meseûdun tarifiyle diyor ki burada ve ne hadis-i bu benim dost doğru yolumdur. buna tabi olunuz ette bir öz subul Saınn sağdaki soldaki yollara tabi olmayın ve yotta uymayınız. Ve Ebu Mesud diyor ki şöyle eliyle şöyle bir çizgi çizdi. Ve dedi ki Alakulll ise bilinmin her şeytan. Bu dost doğru çizginin sağında ve solunda olan yollar ve yotta çizgiler her çizginin ve yotta her yolun başında şeytan var o şeytan, o yola veyahut o yollara ne yapıyor? Çağrı veriyor. Tamam mı? Bazı şahıslar bütün tasavvuf ehlini tekfir veyahut da teşrik ediyorlar. Bu da doğru değil. Bu da aşırılıktır. Yani bütün tarikat ehli kafirdir veyahut da müşriklik demek doğru değildir. Veyahut da hepsi bidatçıdır da doğru değildir. Çünkü bakıyorsun ki bazı şahıslar, yani tasavvuf ehli olan insanlar bakıyorsunuz ki hakikaten yani yaptıkları bazı ibadetler her ne kadar sünnete uymuyorsa da onlar bilmediklerinden dolayı uyuyorlar. Onun için bu gibi samimi şahıslarla oturup konuşulduğu zaman bakıyorsunuz ki bu gibi bidatları araştırdıktan sonra sünnette olmadığını anlayınca ne yapıyorlar? Bundan vazgeçiyorlar ve sahih sünnete sarılıyorlar. Evet. Tabii ki biz bugün yani sadece bir ön söz olarak yaptık. Daha Bidat'ın tarifini tam manasıyla inşallah önümüzdeki hafta inşallah buna devam edeceğiz. Hedevallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellemü mübarek ala nebiyyina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi ve selleme eşma'in. Sübhanakallahu aleyhi ve sellemüme ve bir hamdik. Aşhedü en la ilahe illa ve tuvhü ilayhi. Bismillah. Mesela, Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu diğer kişi derse aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatuhu ve eklerse bu sünneti yeri var mı? Delili nerede? Yani biliyorsunuz İmam Elbani Allah bu Amin. İmam İmam hmm. Elbani Amin. ve İmam Al Elbani'den önce daha başka alimler de bunu söyledi. Nasıl? Ee, asıl bir gün ve selamın oturduğu bir mecliste Amin. tamam mı? Bir Müslüman geliyor ve diyor ki esselamu aleyküm ve oturuyor. Ali satt ve selam diyor ki 10 başka bir Müslüman geliyor. Yine diyor ki "Esselamu aleykum ve rahmetullah." Ondan sonra oturuyor. Ali satt selam diyor ki 20 başka bir kişi geliyor. Diyor ki "Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh." Ali satt selam diyor ki 30. Orada mecliste Ali satt selam bu davranışına ve da bu sözüne karşı Nein kastettiğini anlamadıklarından dolayı Ali Satt ve seleme sordular. Dediler ki ya Resulullah, işte böyle böyle böyle oldu. Yani yani ne demektir bu? <gülüyor> dedi yani Satt ve selam. İlk gelen kişi dedi ki "Esselamu aleykum." O 10 hasene aldı. İkincisi "Esselamu aleykum ve dedi 20 hasana aldı. Üçüncüsü "Esselamu aleykum ve ve Berekatü, dedi 30 tane hasene aldı. Tamam mı? Dolayısıyla burada Yani selam bu Sala, Selamın en efdalı tamam. Esselamu Aleykum Ve Rahmetullahi Ve Barakatuhu Ama desek ya Esselamu Aleykum Veyahut da Esselamu Ve Rahmetullah Hiçbir sakıncası yoktur Yani selamı yerine getirmiş olur Ancak suhabını eksik almış olur onun için alimler diyorlar ki elinizden geldiği kadar bir meclise girdiğiniz zaman veyahut da evinize girdiğiniz zaman çoluk çocuğunuza veyahut da birisiyle karşılaştığınız zaman bu otuz haseneden mahrum olmamak için, tamam mı? Bu hasenetlere sahip olmak için Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Barakatuhu deyiniz. Ve mağfiratuhu. Ve mağfiratuhu işte onu anlatacağım. Bu selamı veren kişi. Peki bir kişi dedi ki Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Aleyhisselatü vesselam. O kişi ona Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu dediği, dediği zaman dedi ki Tamam mı? Orada Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Selasun Burada Aleyhisselatü Vesselam ona Ve meğfiretuhu deyip değmediği Orada hadiste açık bir söz yoktur Ancak İmam Elbani Rahimahullah İmam el-Bayyın rahimallahı diyor ki, biliyorsunuz yani şu anda ayet tam aklımda değildir. Bu selamla ilgili bir ayet var. Ee, yani şu anda aklıma gelmiyor. Hani birini selam verdiği zaman tamam mı? Efendim? O, o, ayet aklımda o, o, ee, şu anda hatırlamıyorum. Yani bir kişi size sel selam verdiği zaman ya onun gibi veya da ondan daha iyisini. Ya onun gibi, eee mesela dedi ki: "Aleykümselam" dedi Jackson ki: "Ve aleykümselam." Dedi ki: "Esselamü aleyküm ve rahmetullah" diye diyor ki: "Ve aleykümselam ve rahmetullah." Dedi ki: "Esselamü aleyküm, aleyküm ve rahmetullah ve berekatu" sandı Jackson ki: "Ve aleykümselam ve aleykümselam ve rahmetullah ki, aleyküm ve berekatu." Peki, "Ahsanu minha nedir?" Ondan ondan daha iyisi nedir? İmam Elbani rahimehullah ondan daha iyisi diyor ki ve Ya o selamı kişi nasıl verdiyse onun gibi aynen onun gibi söyleyeceksin veya hatta arttıracaksın. Arttırmak nasıl? Diyor ki mesela sen dedin ki selamü aleyküm. Ben diyorum ki ve aleykümüsselam ve rahmatullah. Bu nedir? Senin bana verdiğinden daha iyisini söyledim. Sen dedin ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ben diyorum ki Ve Aleyküm Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ben seninkinden daha iyi verdim. Öyle değil mi? Peki. Sen dedin ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İmam Elbani Rahimahullah. Diyor ki burada. Burada diyor. Burada diyor. Deminki söylediğim. O. O. Esselamu aleyküm diyene senedin ki ve rahmetullah, ve rahmetullah diyene senedin ki ve, ve berekatuhu, peki ve berekatuhu diyene ne diyeceksin? Burada daha iyisini verin ayetinin şeyine ne diyeceksiniz? O zaman diyor ki Allah diyeceksiniz ki ve mağfiratuhu. İçtihat Yani içtihat da olabilir. Ayetten anladığı da olabilir yani çünkü ayetten bu şekilde anlıyor ney en yani ya onun gibi vereceksiniz veya otta da ondan daha iyisini vereceksiniz İmam elbani rahimallah bunu yani gücünü sarf ederek bu ayetten bunu anlıyor hangi hocam? Ee, imam hocam İmam elbani yani bu onun bir istihadıdır bu istihad yani yüzde yüz olabilir de olmayabilir de ama onun zıttı onun zıttı bir şey de yoktur. Dolayısıyla bu bir içtihattır. Söyleyebilirsin, söylemeyebilirsin. Sen bu imamı bu imamın imam olarak kabul ediyorsan, ey yani İslam'da veya hotta sünnette efendim yani doğru bir kişi olduğunu kabul ediyorsan, gerçekten imam olduğunu, alim olduğunu kabul ediyorsan onun iştihadını ne yapabilirsin? Taklit edebilirsin. Ama taklit de etmeyebilirsin. Kabul etmesen etmezsin. Yani ille de herkes bunun karşılığını bu şekilde verecek diye tamam mı? Bazı şahıslara zorluk yapmak veyahutta da ille de söyleyeceksin söylemedikleri zaman siz eksiksiniz veyahutta efendim biz sizinle anlaşamayız demek de doğru değil. Çünkü bu bir iştihadi meseledir. Dilersen yaparsın, dilersen yapmazsın. Allahu alem. Hocam bir tane soru var. Bize siz Vahabisiniz dendiği zaman hangi cevap uygun olur bunu diyenlere. Evet. Soru yerinde gerçekten. Yani mesela örneğin bir kişi bana dese ki mesela konuşuyoruz. Ya uzaktan benim gıyabımda diyecek ki filan adam muhabirdir veya yahutta mesela bir mecliste konuşuluyor, bir kişi konuşuluyor ve o mecliste birisi şey ya bırakın o adam muhabirdir. Veya yahutta da daha de daha da cesaretli olup da konuş, meclisten konuşan kişi başka bir kişi ki bu Vahabicilerin veya da Vahabilerin fikridir veyahut da sözleridir. O zaman sen Vahabisin. Burada bu kişiye ne denilebilir? İlk önce ben acizene şunu sorarım. Derim ki siz Vahabi ne olduğunu veya da Vahabiciliğin ne olduğunu bilir misiniz? Bana şu Vahabilik nedir? Bana tarif eder misiniz? Veyahut da bu Vahabi dediğiniz kişinin kim olduğunu nerede yaşadığını nasıl yaşadığını alim midir değil midir siretini yani hayatını bilip bilmediğinizi bana anlatır mısınız Tabii ki genelde genelde bunlar bilmiyor Hatta hocalara bile bilmiyor Yani bu gibi bu gibi sözü cemaatına telkin eden hocaları bile Muhammed bin Aliabi tanımıyorlar ve biliyorsunuz bu Muhammed bin ve hep tarihte iki kişi vardı bir işte bu Muhammed bin Abdülvehab Neşt bölgesinde çıkan bir de ondan önce böyle bir kişi vardı ve bunlar çok aşırı oldukları için katil yapıyorlardı bir sürü fitneler yaptılar ve o isim o şekilde kaldı daha bazı şahıslar da bunun tarifini yaparken diyorlar ki işte Osmanlı döneminde Muhammed bin Abdülvehab yani tarikata ve tasavvufa karşı olduğu için ey batıl tasavvufa ve batıl tarikata karşı olduğu için. Onlar da ona karşı mücadele verdikleri için bu isim o şekilde kalmış. Ey bid'atları inkar eden herkes Vahhabicidir. veya da o şahıs <gülüyor> yani Muhammed bin Abdülvehheb. Bid'atları inkar ettiği için veya da reddettiği için söylediği için bu kişi ne oldu? Vahhabi veya da vahabicilik <gülüyor> oldu. Tıpkı meselen Şafii mezhebine mensup olan bir kişi diyorlar ki bu Şafii'dir. veya da hanefi bu hanefidir. Hocam konuda bir kitap yazılmıştı ben okudum. E Varkem ee, Türkiye'de hep iftira diye Abdullah bin diye bir tane Fatimi devletinde bir e, sapık bir adam. E, ona nispet ediyorlar yani. İngilizlerin bir oyunudur bu. E, burada bir kardinacı kardeşimiz bana bir kitap verdi. Ha, mavi bir kitap, abi. İran'da tercüme edilmiş. Her onlar hazırlamış ve onlar tercüme etmiş. <gülüyor> yani ilk önce Farsça yazmışlar, sonra Türkçeye tercüme etmişler orducu orduya tercüme etmişler. Fakri çeşit de, çeşit evet. lügatlara çevirmişler ve anlatıyorlar işte Muhammed bin Habiş'te böyle böyle zani böyle bilmem ne İngiliz ajanı şudur budur falan filandır. Önemli <gülüyor> Muhammed bin Abdülvehab vebta el-Cevziyye Bir kişi bunları tanımak istiyorsa kitaplarını okuması gerekiyor. Bu insanların kitabına mesela Muhammed bin Abdülvehab'ın en meşhur kitabı tevhid kitabı mesela veya Utta Usulü 3 yani üç esas veya Utta üç temel dedikleri tamam mı? Evet. Bu yani bu kitap okunsun. Bakalım yani bu kitapta Kur'an ve, Kur ve sünnete aykırılığı nedir? Usulü Selef'e bakınız bakılsın. Kur'an'a ve sünnete aykırılığı nedir? Ve Yahut Ali Satt ve Selam'ın hayatını Hayat yani onun hayatıyla ilgili bir kitap yazmış. Bir baksın yani Ali Şah ve Selamet hayatına aykırı bir şey neyi söylediğini bakalım. Orada ne söylemiş? İlk önce o kişiye bu soru sorulur. Siz bana vahhabi veya Vahabicilik diyorsunuz. Siz bu vahhabiciliği tanıyor musunuz veya da ne olduğunu tan bilir misiniz? Yani belki yüzde 99'u diyecek ki sana yok, ben tanımıyorum. İşte böyle söyleniyor. Hayat yani tasavufa karşı olan, tarikata karşı olan efendim işte bu gibi ibadetleri reddeden kişi işte Muhammed bin Abdul Wahhab'a ve uyuttu vahhabi denilen kişiye mal ediyorlar. Bundan dolayı ben de vahhabi diyorum. Ha bu gibi şahslara da efendim böyle kırıcı sözler de söylememek lazım çünkü o insan cahildir. Belki iyi niyetinden dolayı soruyor. Ama onları bu sözü onlara telkin eden şahıslar, abeler, ustalar, hocalar veya öte şeyhler aslında onlara kızmak lazım. Ve Muhammed bin Abdülwahhab'in kimin olduğunu, kimin olduğunu ve nasıl bir hayat yaşadığını bir yaşadığıyla ilgili bir kitap yazılmış bilmiyorum. Türkiye'de tercüme edilmi, edildi mi, edilmez mi? Hayatı baştan sona kadar baktığın zaman, okuduğun zaman. Hayatı boyunca hep cihatla ve ilimle geçmiş. Yani Neşt bölgesinde bir sürü bilat ve kurafeler ve şirki, şirkler vardı ve Allah Celle Celalhu bu şahsı bu şahsı orada oluşturdu ve hem babası hem mezhebine göre amel ediyordu. Ondan sonra işte babasından bazı ilimler aldı. Sonra Mekke'ye gitti, Medine'ye gitti, Irak'a gitti. Birçok yerleri gezdi ve her gitti. Şam bölgesine gitti, ilim tahsil etti. Ve en çok okuduğu kitaplar İbn-i Teymiye ile İbn-i Kayyum El-Cavziye'nin kitapları. Ve diğer mezheplerin kitaplarını da okudu. Yani Kur'an tefsirleri, çeşit çeşit tefsirler. Ondan sonra hadis kitaplarını. Ee, yani her dalda, Subhanallah her dalda nasibini almış bir, bir müceddit. Yani bir alim veya hutta bir imam ve bazı şahsılar buna müceddid diyorlar. Bazı şahsılar buna Şeyhül İslam deniliyor e, diyorlar ve her iki her iki isim de onda vardır. Çünkü Şeyhül İslam demek ey bütün hayatını bütün hayatını İslam'a İslam'a bahşetmesi ve yahut da o yolda eziyet çekerek ve bu eziyetlere eziyetlerin ee, işkencelerine, eziyetlerine katlanarak sabır göstermiş ve bu yolda, bu yolda saçlarını aktarmış bir kişi olarak. Tamam mı? İşte Muhammed bin Abdülveheb Rahimahullah böyle bir kişidir. Daha iyi tanımak için o kitabı okusalar çok daha olur. Yani Muhammed bin Abdülveheb Rahimahullah kitaplarına baktığımız zaman kesinlikle, bidatla at, bid ilgili herhangi bir ameli veyahut da bir sözü yoktur. Baştan sona kadar kal Allah, kal Resulullah, kal as sahabe. Allah Celle Cevap böyle söyledi. Aleyhisselam böyle söyledi. As as ashab böyle söyledi. Sözü hepsi budur. Ve Muhammed bin Abdülvahhabi biliyorsunuz Vahabiciler diyorlar ki Vahabiciler tekfircidir. Biliyorsunuz Ahmet bin Hembel namazın terkinden dolayı tekfir ediyor. Muhammed bin Abdülvahhab Hanbeli mezhebine mensup olmasına rağmen namazın terkini küfür görmüyor. Tıpkı İbn Kudame Hanbeli İbn Kudame'nin çizgisinde. Tamam mı? Ve biliyorsunuz Hanbelilerin cumhuru namazın namazın terkinden dolayı tekfir etmiyorlar. Hanbeli mezhebi içerisinde bazı alimler tekfir ediyor. Örneğin İbn Teymiyye, İbn Kayyım el-Cevziyye ve şu anda Suudi Arabistan'da bulunan alimler Muhammed bin Abdülvehab tekfirci değildir. Ona diyorlar ki Muhammed bin Abdülvaheb tekfircidir diyorlar. Halbuki namazın terkini bile tekfir. Çünkü diyor ki biz cumhura, biz cumhurla, ben diyor cumhurla beraberim diyor. Namaz, namaz konusunda cumhurla beraberim. Ve ümme, İslam ümmetinin cumhur yani çoğunluğu namazı terkininden dolayı tekfir etmiyorlar. Muhammed bin Abdülvaheb de tekfir etmiyor. Şimdi, o zaman Tekfir etmemesine rağmen neden buna tekfirci veya Hutt'a Efendim buna şöyle şöyle diye laf atıyorlar? O zaman bu insanlar tanımıyor. Sen madem ki bunu yanlış tanıyorsun, al bu kitabı, hayatını oku, al kitapları piyasada, al kitaplarını oku, bak bu insan neyi yanlış söylüyor. Eğer gerçekten yanlış konuştuğu bir şey varsa, tamam mı? Anlat Müslümanlara Kur'an ve Sünnet'in ışığında herkes bilsin. Ama eğer onun söylemediği bir şeyi de ona iftira atarak söylemek tabi ki e, o kişiye iftira atmaktır. Ve iftira atmak da Allah katında en büyük günahtır. Hocam hem soru hem böyle şey babından bir, bir şey var. Eleştiri. Eleştiri babından birisi yazmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam etmedi diyor. Soru sorulunca konuyla ilgili vahiy yoksa vahiy bekledi. Sahabe iştihad etmedi. Siz kim oluyorsunuz da iştihad ediyorsunuz diye. Hem böyle. Biz iştihad yapmıyoruz. Biz <gülüyor> iştihattan konuştuk mu? İmam Size vahiy mi geliyor diye İmam El-Bahri'nin iştihad el meselesi Aa. duydu ya. Evet. <gülüyor> evet. Allah Celle Celaluhu, Allah Resulü Vesselam, biliyorsunuz Kur'an cüz cüz indi. Bazen ihtiyaca göre, bazen bazı şahıslar bir şey sorduğu zaman, Aleyhisselatü Vesselam bilmediğinden dolayı çünkü ve Selam muhaye bağlı. O zaman Kur'an tamamlanmamış. Ondan Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla ona iniyor. Din tamamlandıktan sonra din tamamlandıktan sonra eğer Kur'an'dan ayet veyahutta da ve Selam'in sünnetinde tam bir şey yoksa o zaman biz bunlara değineceğiz zaten. Bu bizim konumuzun içerisindedir. İştihat. Çünkü bu Bidatı oluşturan insanlar, bunlar istihad etmedi mi? Onlara sorduğun zaman bunun için yapıyorsun. Bu benim istihadımın diyor. Tamam mı? Acaba soracağız sordukları zaman bunu, bu mesela şu ibadetini için nereden aldın, için yapıyorsun? Bu diyor bizim istihadımız diyor. Mesela şu hâtmet, tarikat ehlina sordukları zaman bu hâtmet sünnette yoktur. Aleyhissalatü vesselam mesela bu halkayı yaparak ellerde elde mesela bir kaç tane taş tutup bu taş sayısı kadar efendim şu kadar e, kulhuallahü ehd ve şu kadar felak ve şu kadar nas ve şu kadar subhanallah elhamdülillah diye yapmamıştır. Tamam mı? O zaman bu nedir? Bu iştihattır. Peki bu şahıs niye bunlara söylemiyor? Yani bu cemaatin edindiği bu gibi bidatlar ona iştihat, iştihat etmediniz şimdi yok ben değil yani o herhalde İmam Elbani yani kastediyor yani. yani diyor ya bu bir iştihattır ve iştihat kapısı kıyamete kadar açıktır ve ben aklı yönden bu kişiye soru sorarım acizane. Bu, bu kişi eğer Müslüman ise sefere çıktığı zaman gece veya da gündüz gece ise eğer ay yoksa yani hava bulutluysa gündüz ise yine hava bulutlu olup güneş yoksa tamam mı? ve dağda, dağ bir yerde kiblenin nasıl olduğunu bilmiyor, elinde pusula yok güneş de yok kiblenin nasıl olduğunu bilmiyorsa burada ne yapması gerekiyor? Namaz kılacak. Namaz kılım namaz vakti geldi ne yapacak? Körü körü olmaz. He, yani nasıl, bu adam ne yapacak? İçtihada karşı olan bu kardeş Böyle bir oluşum geldiği zaman veyahut da böyle bir an olduğu zaman bu kişiyi namaz kılması için ne yapması gerekiyor? İçtihad edecek değil mi? <gülüyor> diyecek ki kible ya şurasıdır ya burasıdır ya burasıdır neticede aklı, aklınca diyecek ki Allah'ın izniyle kıble bu şekildedir. Ve ne yapacak? O kendisinin iştihadına dayanarak Tamam mı? Edindiği yere ne yapacak? Namaz kılacak. Öyle değil mi? Bu nedir? Bu iştihattır. Ve başka bir hadise. Biliyorsunuz Ammar bin Yasr radıyallahu an ve Umar bin Al-Khattab bir gazve esnasında ikisi de hamamcı oldular. Umar bin Al-Khattab radıyallahu teala an su olmadığından dolayı namazı terk etti. Namazı kılmadı. Ammar bin Yasr radıyallahu an ne yaptı burada? Umar ibn Khattam iştihad ederek namazı terk etti. Ammar bin Yasir iştihad ederek Debelendir. normal teyemmümün yerinde yere debelenerek bütün vücudunu teyemmüm. toprağa teyemmüm ederek ne yaptı? Ondan sonra namaz kıldı. Çünkü sandı ki teyemmüm namaz kılmak için teyemmüm işte elleri toprağa vurup ondan sonra yüze vurmaktır. O zaman bu namaz için aklını kullanarak dedi ki ihtihad yaparak dedi ki eğer bu namaz için bu şekildeyse o zaman cünüplükten dolayı cünüplük esnasında ne yapılıyor suyla bütün vücut yıkanıyor öyle değil mi vücut bütün bütün vücut suyla yıkanıyorsa suyun yokluğunda o zaman bütün vücudunu da sen toprakla toprağın üzerinde debelenerek böylece guslün yerini almış olursun diye ihtihadi yaptı. Her ikisi de gittikten sonra Aleyhisselam'a soruyorlar. Aişe Hatun da diyor ki ya Ammar diyor. Bu şekilde yapmana gerek yoktu diyor. İşte şöyle yapsaydın diyor. Tamam mı? Normal abdestin şeyi namazın namazın teyemmümünü göstererek bunu yapsaydın yeterliydi. Burada Aişe Hatun ve selam. Aişe ve selam. Umar bin el-Khattab kızmadı. Demedi senin için namaz kılmadın. Çünkü iştihad yaptı. Niçin? ve Vesselam'dan bu konuyla ilgili ve Vesselam'dan herhangi bir bilgi almadıklarından dolayı. Hani çünkü Umar Bülkattab bunu bilmiyor. Bilmeyince içtihadını kullandı. Namazı terk etti. Diğeri de bilmiyor. İçtihadı kullanarak bütün vücudunu toprağa vurarak yine yani debelenerek ne yaptı? Teammüm alarak namazı. ve Vesselam her ikisine ona da demedi. Sen niçin kılmadın mı? Demedi, demedi sen niçin? Yani namazı iade et. Namazı demedi iade et ama dedi bu senin için yeterli diyor. O zaman Ali sallallahu ve sellem bu kişi iştihad yaptığından dolayı her ne kadar iştihadında hata ettiyse de tamam mı? O nedir bir ecir almış olduğun için. Çünkü Ammar bin Yas radıyallahu an o zaman İcahis sallallahu ve sellemden bu gibi şeyleri öğrenmediğinden dolayı bilgisini almadığından dolayı. Yani orada ayet de yok, hadis de yok, bilmiyor. Ne yaptı? İçtihadını kullandı, aklını kullandı ve bu şekilde yaptı. Ve eğer, ve eğer bu yapmış olduğu şey İslam'da içtihad yok diye olsaydı, Aleyhisselam diye ki git abdest al, şey, gusül abdesti al, ondan sonra namazını tekrar, yeniden iade et diyecekti. Ama hiçbirisini rencide etmeksizin, tamam mı, her ikisinin yaptığını da Aleyhisselam gayet normal gördüğün için Niçin? Çünkü bunlar iştihad yaptı. Zıttı yani bunun zıttı bir hadis veyahut da bir sünnet yoktur. Ee, Şeyh Albani alim değil mi? Alimdir. İşte hat, me... Bir soru daha var. var bir soru. Bir soru. Ha, buyurun. Ee, karısına talak veren sonra pişman olan kişinin yapması gereken ne? Sadece burada biliyorsunuz bazı alimler bir kişi yani bir erkek hanımını boşadığı zaman yani üç talakını verdiği zaman bir iki üç dediği zaman bazı şahıslar o kişi o kişinin karısı ondan yüzde yüz boş oluyor diye söylüyorlar. Ondan sonra ve Vesselam döneminde yani bu talak üç şekilde yani olduğu zaman mesela bir kişi diyor ki hatta bir, iki, üç sen boşsun dese tamam mı? O üç talak bir talka sayılır. Bir talka sayılır. Bu talkayı yapan kişi gerçekten kalben boşamayı niyet ettiyse ve onu söylediyse ve o anda eğer sarhoş değilse Tamam Eğer sarhoş değilse yani aklı yerindeyse sarhoş değilse veyahutta aşırı bir kızgınlık içerisinde değilse. Çünkü alimle diyorlar ki bir kişi aşırı kızgınlık esnasında karısını boşarsa o talak sayılmıyor. Veyahutta sarhoş olduğu zaman karısını boşarsa o talak yani boşanma olmuyor. Ama aklı selim olan aklı yerindedir gayet ak, normal olarak aklı yerindedir ve aklı yerindeyken hanımıyla bozuşarak bozuş, bozuştuktan sonra diyor ki bir iki üç sen boşsun veya da diyor ki sen boşsun İster bir defa sen boşsun desin ister üç defa peş peşe sen boşsun, boşsun boşsun desin bu nedir bu bir talaktır peki bu birinci talakı yaptığı zaman ne yapmak lazım İddeti, iddet içerisinde yani üç hayız içerisinde ona dönmesi gerekiyor. Dönme hakkı var. Kal, yani pişman olur sonra. Çoluk çocuğu var veyahut da karısını seviyor ama bir anlaşmazlıktan dolayı şeytan onu kandırdı ve karısını boşadı. Tartıştılar bir meselede. Ondan sonra bu tartışmada tartışma neticesinde kızdı ve onu boşadı. Peki buna nasıl dönebilir? Veyahut da dönebilir mi dönmez mi? Sahih görüşe göre iddeti çıkmadan önce aynı eski nikah ile iki şahit ile buna dönebilir. Yani bir kişi dedi ki işte bir iki üç sen talaksın dedi ki sen boşsun. Bu kadın üç defa peş peşe hayız görünce bu üçüncü hayızdan çıkmadan önce bu koca karısına karısını tekrar yani yeni bir nikah yapmaksızın iki şahit tutarak çünkü iki şahit şehadet edecekler ki ha bu adam birinci bir boşama yaptı ki birbirlerini kandırarak veyahut efendim şeytana uyarak icabında o oldu saymazlar ikinci olur üçüncü o derken beşinci olur güne de alam geri getirir İşte bu gibi hilabazlığa düşmeleri için veya da yanaşmıyorlar için bu ona döndüğü zaman iki tane şahit şarttır Tamam mı? İki tane şahitle şahit edecek ve hiç yeni bir nikah yapmadan yeni yeni bir nikah aklı yapmadan hanımıyla hanımına döner ve normal olarak hanımıyla cinsi münasebet yapar. Tamam mı? Tekrar arada bozuştular. Yine anlaşmazlığa düştüler. Tamam mı? Yine anlaşmazlığa düştüler ve yine ne yaptı dedi ki? Bir iki üç sen boşsun veyahut da sen boşsun gibisi. Tekrar bu nedir? Bu İddet günleri içerisinde ona müracaat ederse yine iki yani yeni bir nikah yapmaksızın eski nikaha göre ne yapar? Tekrar karısına dönebilir. Tekrar bozuştular. Tekrar bozuştular. Olduğu üç defa, üçüncü defa. Tekrar bozuşunca bu üç defa boşadıktan sonra ne yapamaz? Onu getiremez ancak o kadın yeni bir erkekle evlendikten sonra ve buradaki evlilik yüz bir evlilik olacak. Yani anlaşa, an, an, anlaşarak bir evlilik olmayacak. Bazı şahıslar hanımına pişman olduğu için üçüncü boşamadan sonra diyorlar yani adam sözde yani hanımına karşı kıskançtır. Ya yani, gidiyorlar affedersiniz yani yaşlı bir adama bir adama nikahını kıyıyorlar. Yani cinsi <gülüyor> münasebet yapamayacak bir erkekle tamam mı? Aa, aa gidiyorlar He. Veyahut gidiyorlar efendim birisine diyorlar ki baksana şu kadar para vereceğiz biz nikah kıyacağız ama bak kadınla hiç yatmayacaksın yani cinsi münasebet yapmayacaksın ha, bu gibi anlaşmalar kesinlikle caiz değildir. Yani kadın isteğiyle bir erkekle evlenecek ve o erkek de isteğiyle bu kadını boşayacak eğer boşadı, boşarsa boşadıktan sonra o zaman o kişi üçüncü defadan sonra ne yapabilir? O kişi başka birisiyle evlendikten sonra ona bu sefer yeni bir nikahla ona dönebilir. Tayyip. Diyelim ki birinci boşamayı ve da ikinci boşamayı yaptıktan sonra kadın iddetinden çıktı. Bu adam dönebilir mi dönmez mi? Dönebilir ama o zaman iddetinden çıktıktan sonra hem iki şahit hem de yeni bir nikah gerekiyor. Ve yeni bir mehir gerekiyor. Tamam mı? Anlaşılıyor mu? Yani 1-2-3 dedik ki sen boşsun veyahut da sen boşsun dediği zaman 3 hayız kadın 3 hayız görüyor. İddeti 3 üç hayızdır. Üçüncü birinci hayız, birinci hayız çıktı ona müracaat etmedi. İkinci hayız çıktı yine müracaat etmedi. Üçüncü hayızdan çıktı yine müracaat etmedi. Burada ne oldu? Burada yeni bir nikahla yeni bir mehirle yeni ve iki şahitle ne yapılacak? Yeni bir nikah kıyacak veya da üçüncüsünü yaptıktan sonra arada hiçbir anlaşma yapmaksızın gayet normal bir boşama ve normal bir evlilik olduktan sonra ne yapar? Yine yeni bir nikahla iki şahit ya yeni bir mehir ve sünnete göre nikah yapması gerekiyor. طيب هذا والله اعلم